Yasin-i Şerif okumadan önce veya okuduktan sonra e, okumamız gereken bir dua var mıdır? Varsa nedir demişler hocam. Evet, Kur'an'ın kalbi Yasin. Ee, hanımefendiler, 41 rakamı vererek okuyanlar var. Şu kadar rakam verip okuyanlar var. Bunların Kur'an'da sünnette yeri var mı? Hayır. Yani 41 defa okuyacaksınız. Şuna karşılık gelecek diye bir rivayet söz konusu değil ama Kur'an ee, Kur'an'ın kalbi olan Yasin her gün okunmalı. Onun fazileti ile ilgili çok rivayetler var. Ee, burada onu açıklayacak değiliz. Peki Yasin okumadan önce yapılacak nedir? Cenabı Cenab-ı Hak "Ve evet, iza kara'tel Kur'an festa'iz billah" buyuruyor değil mi? Kur'an okuyacağınız zaman ne yapacağız? Âuzu besmele çekilecek. Yani yapılacak şey âuzu besmele çekmek ve Yasin-i Şerif'i okumaktır. Sonunda sadakallahu'la adayım, eğer birine bağışlayacaksanız, diğer Kur'an okuduktan sonra yapacağınız duayı burada da yaparsınız. Yani Ya Rab, okuduğum Kur'an'ı kabul eyle. Ee, hasıl olan sevabı işte Peygamberimize, ashabına, Evliyaullah'a, Enbiyaullah'a, aileme, işte vefat eden yakınlarıma vesaire <gülüyor> neyse, onlara hediye ediyorum tarzında gönlünüzden geçtiği şekliyle duanızı edersiniz. Dolayısıyla Yasin okumaktan evvel yapacağınız özel bir uygulama yok. Besmele çekeceksiniz, başlayacaksınız, bitirince de duanızı yaparsınız ve böylece ibadeti yerine getirmiş olursunuz.